Nisa suresi. Değerli dinleyenler, Nisa suresi toplam 176 ayettir. 58. ayetin dışındakiler, medine Münevvere'de indirilmiştir. Sadece 58. ayet, Mekke'nin fetih sırasında Mekke'de indirilmiştir. Nisa 4. suredir. Nisa, kadınlar demektir. Bu surede daha çok kadından, ...kadının cemiyet içindeki hukuki ve toplumsal yer ve değerlerinden... ...aileden, kadın haklarından... ...müşriklerin ve ehli kitabın sapık inançlarından... ...savaş sebebiyle babalarını kaybeden yetimlerle dulların hukukundan... ...miras hükümlerinden bahsedilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ey insanlar! Sizi bir tek candan yaratan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 bu ayetle ilgili olarak Çantay Meali Nisa suresi ikinci ve üçüncü dipnotta şöyle denilmektedir. Cahiliyet devrinde yani İslam'dan önceki devirde erkekler vesayeti altındaki yetim kızlarla mallarına göz dikerek evlenirlerdi. Birkaç yetim kızla evlenenler vardı. Yetimler kimsesiz oldukları için kocaları gerek mehirde gerek de evlenmeden sonra kendilerine türlü türlü haksızlıklar ve eziyetler yaparlardı. Hatta miraslarına konmak için ölmelerini isteyenler bile bulunurdu. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede kimsesiz yetimlere haksızlık etmemek hususunda kendisine güvenemeyenlere, kimsesiz olmadıkları için böylesi bir haksızlık yapmaktan çekinecekleri diğer kadınlarla evlenmelerini emretmiş. Bu surette aynı zamanda yetimlerin de hukukunu koruma altına almıştır. İslamdan evvel zevcelerin sayısı sınırlı değildi. Onun için bir adamın on Hatta daha ziyade karısı bulunabilirdi. Bu ayetle zevcelerin sayısı azami dörde indirilince bundan ziyade karısı bulunan Müslümanlar fazlasını derhal terk ettiler. Zevceler arasında adalet denince gereken yedirme, giydirme, barındırma, zevci muamele, sevgi vesaire hususlarında tam bir eşitliktir. Bu temin edilemeyince ki temini hemen hemen imkansızdır bir zevceyle iktifa etmek zaruridir. Bu sizin haktan eğrilip sapmamanıza daha yakındır kaydıda, asıl olan kaidenin yani adalet kaidesinin bir tek kadın ile evlenmekten ibaret olduğunun pek açık delilidir. İslam düşmanlarının dillerine doladığı gibi çok evlilik asli bir kaide değil bir şazdır. Düşünmeli ki bu ayetin indirildiği zamanda on veya daha ziyade hanıma malik adamlar vardı. Cenab-ı Hak bunu azami dörde indirmiş ve bunu da tatbiki çok güç bir adalet esasına dayandırmıştır. Bu surette gittikçe çok evlenme azalmış, Müslümanların büyük bir kısmı azami bir zevceyle yetinmeyi esas bir kaide olarak benimsemiştir. Aldığınız kadınların mehirlerini yürekten isteyerek ve Allah'ın bir atiyesi olarak verin. Bununla beraber eğer ondan birazını gönül hoşluğuyla size bağışlamış olurlarsa onu da içinize sine sine yiyin. Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyin sizlere vermeyin. Kendilerine bunlardan yedirin, giydirin onlara güzel söyleyin. Yetimleri nikah çağına erdikleri zamana kadar gözetip deneyin. O vakit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 tam bir hesap sorucu olmak bakımındansa Allah yeter. Değerli dinleyenler, bu ayetle ilgili olarak dördüncü dipnotta şöyle denilmektedir. Bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resulullah ben fakirim, hiç malım yok, bir de yetimim var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yetimin malından israf etmemek, malını onunla mayalandırıp çoğaltmamak, ...zaruret miktarını geçmemek şartıyla yiyebilirsin. Ana ve babayla yakın ısımların bıraktıklarından erkeklere... ...ana ve babayla yakın ısımların bıraktıklarından kadınlara... ...azından da çoğundan da farz edilmiş birer nasip olarak hisseler vardır. Değerli dinleyenler... Bu ayetle ilgili olarak Beşnoğlu dipnotta şöyle denilmektedir. Cahiliyet devrinde yani İslam'dan evvelki devirde kızlar, kadınlar ve çocuklar miras almazlardı. Bu hak ancak harbeden, ganimet alan, memleketini müdafaa eden kimselere mahsustu. Bu ayeti celile o adeti ortadan kaldırmıştır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Miras taksim olunurken, mirasçı olmayan hısımlar, yetimler, yoksullar da hazır bulunursa, kendilerini ondan bir şey vererek rızıklandırın, güzel sözler de söyleyin. Arkalarında aciz ve küçük evlatlar bıraktıkları takdirde onlara karşı endişe edenler saygıyla korksunlar, Allah'tan sakınsınlar, sözü dosdoğru söylesinler. Gerçek, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. Allah size miras hükümlerini şöylece tavsiye ve emreder. Evlatlarının hakkındaki hüküm, erkeğe iki dişinin payı miktarıdır. Fakat onlar, o evlatlar, ikiden fazla kadınlarsa ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Dişi evlat bir tekse o zaman bunun yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana ve babadan her birine terekenin altıda biri verilir. Çocuğu olmayıp da ona ana ve babası mirasçı olduysa üçte biri anasınındır. Erkek dişi kardeşleri varsa o vakit altıda biri anasındır. Fakat bütün bu hükümler ölenin edici vasiyetten veya borcunun ödenmesinden sonradır. Siz babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda cihetinden size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bu hükümler ve hisseler Allah'tan birer farizadır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilicidir... Yegâne hüküm ve hikmet sahibidir. Zevcilerinizin çocuğu yoksa, Terekesinin yarısı sizindir. Eğer onların çocuğu varsa, Size terekesinden düşecek hisse dörtte birdir. Fakat bu da, Onların edecekleri vasiyet ve borçtan sonradır. Eğer çocuğunuz yoksa, Bıraktığınızdan dörtte biri, Onların zevcilerinizindir.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 Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar ki onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu en büyük kurtuluştur. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, Allah'ın sınırlarını geçerse onu da içinde daim kalıcı olarak ateşe koyar. Onun için hor ve hakir edici bir azap vardır.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 Artık onlara eziyetten vazgeçin, çünkü Allah, tövbeleri en çok kabul eden, en çok esir giyendir. Allah indinde makbul olan tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle yapacakların, sonra da çarçabuk vazgeçip tövbe edecek olanların tövbesidir. İşte Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah hakkıyla bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa makbul olan o tövbe, kötülükleri yapıp yapıp da onlardan herhangi birine ta ölüm gelince ben şimdi hakikaten tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil. Kendileri kafir olarak öleceklerin tövbesi de değil. Onlar, biz onlar için ...pek acıklı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız... ...ve onların kendilerine verdiğiniz mehirden birazını giderip... ...elinize geçirebilmeniz için tazdik etmeniz... ...size helal olmaz. Meğer ki arayı açacak bir fuhuş irtikab etmiş olsunlar. Onlarla, kadınlarınızla iyi geçin. Eğer...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 Değerli dinleyenler, bu ayette ilgili olarak 14. dipnotta şöyle denilmektedir. Cahiliyet devrinde ölen bir adamın en yakın bir mirasçısı, ölenin geride bıraktığı eşinin üstüne bir bez parçası örttü mü, bu o kadını tasarruf altına aldığının bir delili sayılırdı. Artık o kimse ya ölenin verdiği mehri yeterli görerek kadını kendisine mehirsiz olarak eş edinir, ya bir başkasına nikahlayıp onun mehrini kendisi alır, ya da o kadın kadıncağızı ne kendisine ne de başkasına nikahlamaksızın evinde alıkoyup ona düşen mirası zapt eder yerdi. Eğer kadın mirasçının bez parçasına atmasına meydan kalmadan kaçabilirse yakasını kurtarırdı. Ayet-i kerime bu kötü adeti ilga etmiştir. Ayette geçtiği veşile meğer ki araya açacak bir fuş irtikab etmiş olsunlar diye bir ibare konmuştur. Bu durum istisnai bir durumu göstermektedir. Yani fuhuş gibi açık bir hayasızlık etmeleri durumu müstesna olmak üzere onlara verilen mehirden birazını giderip ele geçirebilmek için baskı yapmak helal değildir. Ayrıca cahiliyet devrinde karısını boşamak isteyen erkeklerden kimi o kadının mehrinden kurtulmak için kadına zina, isnat ve iftira ederdi. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Onu nasıl alırsınız ki birbirinize karılıp katıldınız? Onlar sizden kuvvetli teminat da aldılar. Babalarınızla evlenmiş olan kadınlarla evlenmeyin. Ancak cahiliyet devrinde geçen geçmiştir. Şüphe yok ki o bir hayasızlıktı. Allah'ın en büyük kısmına bir sebepti. O ne kötü bir yoldu. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt analarınız, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anaları, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup, himayelerinizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram edildi. Eğer üvey kızlarınızın analarıyla zifafa girmemişseniz, Onlarla evlenmenizde size bir beis yok. Ayrıca kendi sülbünüzden gelmiş oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte almanızda keza haram edildi. Ancak cahiliyet devrinde geçen geçmiştir. Çünkü Allah hakikaten bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Değerli dinleyenler, bu ayette evlenilmesi kesinlikle haram olan kişiler zikredilmektedir. Ve bu kesimler bütün detayıyla verilmektedir. Çünkü İslam'dan önceki dönemlerde bu tip iğrenç evlenmeler yapılmaktaydı. Burada süt anne ve kız kardeşten bahsedilmektedir. Süt anne ve kız kardeşte nesep yani soy hükümleri geçerlidir. Dolayısıyla süt anneler, süt kız kardeşler, süt babalar, süt kızlar, süt halalar, süt teyzeler... Süt erkek kardeş ve onun kızları hep nesep yani soy hükümlerine dahildir ve haramdır. Şu hadis-i şerif meali de bunu teyit etmektedir. Soy yönünden haram olan süt yönünden de haram olur. Buhari ve Müslim Ayşe radıyallahu anhadan rivayet etmişlerdir. Harbi sihire olarak sağ ellerinizin malik olduğu kadınlar, cariyeler müstesna olmak üzere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 Hangisiyle faydalandıysanız ücretini takdir edildiği ve çile verin. O mehrin miktarını tayin ettikten sonra aranızda gönül hoşluğuyla uyuştuğunuz miktar hakkında üstünüze bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilicidir. Mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kim hür ve Müslüman kadınları nikahla alacak bir bolluğa güç yetiştiremezse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 Bir fuhuş irtikab ettiler mi o vakit üzerlerine hür kadınlar üzerindeki cezanın yarısı verilir. Cariyeleri almak hususundaki bu müsaade içinizden sıkıntıya düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıkça bildirmek sizi sizden evvelkilerin yollarına iletmek, sizin tövbelerinizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilicidir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille sapmanızı dilerler. Allah sizden hafifletmek ister. Zaten insan da zayıf olarak yaratılmıştır.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 yine kendi kazandıklarından bir hissesi vardır. Allah'tan onun lütfu inayetinden isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve dişiden her biri için baba ve ananın yakın ısımların terekelerinden de varisler yaptık. Akitle yeminlerinizin bağladığı kimselere dahi hisselerini verin. Allah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 Eğer karıyla kocanın aralarının açılmasından endişeye düşerseniz o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarında onları muvaffak buyurur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilicidir, haberdardır. Değerli dinleyenler. Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Bu hakimdirler sözü Arapça kavvam kelimesine karşılık olarak verilmiştir. Kavvam bir kimsenin, bir kuruluşun veya bir kurumun işlerini yürüten ona bekçilik eden kimse anlamında kullanılır. Erkekler kadınlardan yaratılışta kadınlara verilmeyen veya daha az verilen bazı nitelik ve güç sebebiyle kadınlardan üstündürler. Ama bu şeref ve fazilet bakımından üstün oldukları anlamına gelmez. İslam'ın sosyal düzeni istikrar prensibine dayanır. Toplumun en küçük kurumu aileden en üst kurumuna kadar istikrar prensibi geçerlidir. Bu istikrarda ancak her kurumun, her birimin bir yöneticisi olması ile mümkündür. Alelade müesseseler bile yöneticisiz yürümezken aile gibi mukaddes bir müessesenin yöneticisiz idare edilmesi düşünülemez. Bir yöneticisi olmayan kurum kargaşaya boğulur. Toplumun en küçük yapı taşı olan ailede de yöneticilik erkeğe verilmiştir. Bu seçimi yüce Rabbimiz yapmıştır. Böyle uygun görmüş ve böyle emretmiştir. Nitekim insanların üzerine de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beğenip seçen onu milyarlarca insanın arasından insanlara bir lider, bir peygamber kılan da Rabbimizdir. Emir de, hüküm de, mülk de onundur. Dilediği gibi tasarruf eder. İman edenlere de sadece itaat etmek düşer. İslam kadına da erkeğe de insan olarak bakar. En basit bir örneği zina eden kadına da erkeğe de aynı cezanın verilmesidir. Oysa günümüz toplumunda zina eden kadına kötü gözle bakılırken zina eden erkeğe bu yaptığı neredeyse bir övünç vesilesi olmaktadır. İslam dünyada da ahirette de gerek ceza yönünden gerekse mükafat yönünden kadına da erkeğe de eşit davranır. Kadın ile erkek evlilik müessesesini ayakta tutan bir bütünün parçasıdırlar. Birbirini tamamlayan bir uzuv gibidirler. Erkekte eksik olan kadında fazladır, kadında eksik olan erkekte fazladır. Gerek maddi, gerekse manevi, her ikisi de farklı yaratılıştadırlar. Ne bir erkeğin ruh dünyası kadınınki gibidir, ne de bir kadının ruh dünyası erkeğinki gibidir. Aynı bir olay karşısında kadının davranışı farklıdır, erkeğin davranışı farklıdır. Erkeğin hususiyetleri kendi yapısında, kadının hususiyetleri de kendi yapısında gizlidir. Ailede yöneticiliğin erkeğe verilmesi kesinlikle kadının medeni haklarını kaybetmesi anlamına gelmez. Kadının gerek kendi hakları, gerekse kendi mallarının tasarrufu, hatta İslami nizamdaki bariz faktörlere varıncaya kadar hiçbir hakkı kısıtlanmamıştır. İyi kadınlar, itaatli olanlar, Allah kendi haklarını nasıl koruduysa, onlar da öylece göze görünmeyeni, gizliyi koruyanlardır. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi en iyi tefsirdir. Neseyi rivayet ediyor. Ebu Hureyri radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü hangi kadın daha iyidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. En iyi kadın gördüğünüzde sizi hoşnut eden, size itaat eden, evde olmadığınız zaman sizin malınızı ve kendi namusunu koruyan kadındır. Yalnız burada bir parantez açmak gerekir. Allah'a itaat, kocaya itaatten evvel gelir. Bundan dolayıdır ki bir erkek karısını Allah'ın emrettiğine aykırı bir şey yapması için zorladığında kadının ona itaat etmemesi gerekir. Bu durumda kocaya itaat etmek büyük günahtır. Eğer kadın Allah'ın emrettiği farzlardan birini yapıyor ve kocası da onu engelliyorsa kadın karşı koymalıdır. Eğer karşı koymazsa büyük günah işlemiş olur. Ancak erkek kadını farz olan bir ibadetten değil de nafile bir ibadetten, mesela nafile bir namaz, bir oruç gibi bir ibadetten engelliyorsa... Bu takdirde kadın kocasına uymak zorundadır. Uymadığı takdirde ibadeti makbul olmaz. Şerlerinden, serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince, onlara evvela öğüt verin, vazgeçmezlerse yataklarında yalnız bırakın, yine kar etmezse döğün, size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür buyurulmaktadır. Yanlışı doğruyu Allah belirler, helali haramı Allah belirler. Emri, hükmü, izni Allah verir, kullara uygulamak düşer. Şunu belirtmekte büyük yarar vardır. Biraz sonra Nisa suresi 65. ayetinde geçeceği veçile, gerek erkek olsun, gerekse de kadın olsun, her ikisi de Allah'ın ve Resulü'nün verdiği hükme, yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bu, velevki o şahısların hoşuna gitmese de. İslam'da boşanma, en son başvurulacak yöntemdir. Çare kalmadığında başvurulacak yöntemdir. Aile yuvası dağılmadan, çoluk çocuk perişanlığa itilmeden evvel, uygulanacak başka yöntemler vardır. Ki bunlar, Yüce Rabbimiz tarafından ayette bildirilmiştir. Mü'min, takva sahibi bir erkek, eğer karısının şerrinden ve serkeşliğinden ve Allah'ın sınırlarını korumamasından bıkmışsa, önce öğüt vermelidir. Bu çare olmamışsa, yatağını ayırmalıdır. Bu da fayda vermemişse, hafifçe dövmelidir. Bu konuda birkaç hadis-i şerif meali verelim. Sünen ve müznet sahipleri, Muaviye bin Hidetül Kuşeri'den şu hadisi rivayet ederler. Muaviye, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorar. Ya Resulullah, birimizin karısının üzerindeki hakları nelerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verir. Yediğin zaman yedirirsin, giydiğin zaman giydirirsin, yüzüne vurmazsın. Beğenmemezlik etmez ve evinden başka yerde yatakta yalnız bırakmazsın. Tirmizi şu hadisi rivayet ediyor sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanınızdır ben de kendi aileme en hayırlı olanınızım bu çarelere başvurduktan sonra eğer itaat ederlerse bundan sonra incitmek için bir bahane aramamalıdır sure kaldığı yerden devam edecektir.